أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانام والمسلين وعلى اله واولاده واصحابه واهل بيته ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما الله والاخر الله والظاهر الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن لم يكن في قلبه الله, في الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي دهير قلوب الناس تكرؤيوبناء رافر ذنوبنا يا ربي سيئاتنا وعيدنا يا ربي بنصرك Va al al-mushrikin va al al-minaafiqin va al fi qulubihim mazun ya al-alamin ve yarham al-rahimin. Ya ilah al-alamin ve rahimin Sana hamdu sana nabi zishan efendimiz Muhammed Mustafa sallahu alaihi wasallam hazretlerine, aline asabine, ehli bekine, kıyamete kadar ona iman eden. Tarih olan müminlerin üzerine sonsuz salat ve selam olsun. Ya Rabbi gönüllerimizi günah ve kötülük kirlerinden temizle. Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört. Küfre kafirlere, münafıklara, fasıflara, müşriklere, cahillere karşı Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman etmiş. Biz kullarına yardım eyle ya Rabbi. Bizi nefsin eline terk etme ya Rabbi. Bizi şeytanın her türlü vesvesesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve kâle Azze ve Celle Teala fî iktâbihil kerîm, Euzubillahimineşşeytanirracîm, bismillahirrahmanirrahîm, Ve Rabbi limâ haşerteni âmâ ve gâd basira. وَاَيْذَنْ اَلْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَىٰ اَسْوَاهِهِمْ وَاتْكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَتِبُونَ وَاَيْذَنْ قَالَ تَعَلَىٰ فِي اِكْتَابِهِ الْكَرِيمِ قَالُوا أَنْ دَقَنَ اللّٰهُ أَنْ كُلَّ شَيْءٍ Karak Allahu Azim ve bellagena rasuluhu nebiyul hacimi kerim. Aziz ve muhterem müminler, kıymetli inananlar, asil müslümanlar, değerli cemaatim. Her şeyin dünyada iken dünyada iken lehimize olduğu bir zaman var. Allahu zul celal hazretleri bizlere dünya imtihanını kazanmak için bir ömür bahşetmiş Allah'a kulluk için sağlık ve sıhhat bahşetmiş ve Allah'a ibadet için de vakit nasip etmiş bunları değerlendirmeyen kimseler Allah'a dünyada şirkten, nifaktan ve kısktan arınmamış bir şekilde arınmış bir şekilde iman edememiş Allah'a zerre miskal kadar yani nohut tanesi kadar salih amel sunamamış kimseler için fırsatların hüsnana döndüğü bir zaman var. Sevincin hüzüne döndüğü bir zaman var. Rahatın sıkıntıya döndüğü bir zaman var. Bu zaman yevmi kıyamet. Kıyamet günü geldiği zaman fırsatlar değerlendirilmemişse hüsran olur. Rahat değerlendirilmemişse dünyada rahatı vaktimiz var efendim. İbadetle amelle hayırlı işi tefekkürle ki tefekkür de bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kalbinden, aklından iyi şeyler geçiren kimsenin bir saat tefekkürü düşünmesi La ibadete ket tefekkürü der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayırlı, güzel, yararlı, faydalı şey düşünmek ibadet. Neye dair? Tek tabi Allah'a dair, tek tabi İslam'a dair, tek tabi Muhammed ümmetine dair sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı, güzel, iyi şeyler düşünmek. Yahut da nefsi ile, nefsi emmaresi ile, kötülüğü emreden nefsi ile Allah için mücahede etmek. İşte böyle tefekkür, Allahu u Azimuşşan, böyle bir tefekküre bir senelik nafile namaz kılmış ibadetini verir. Düşünce fasık kimseler, kafir kimseler tarafından senelerce kötülendi. Adeta milletin düşünmesine bile fırsat vermedi. Düşünen adama da düşün düşün bilmem nedir işinde diler. Halbuki Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman eden bir toplum düşünmeden geri durmaz. Ne düşünür? Hayır düşünür, iyilik düşünür, Allah'ın rızasını nasıl kazanır, ahiretim için yararlı şeyi nasıl yaparım diye düşünür. Bir insanın dışı Müslüman olsun, namazıyla Müslüman olsun, orucuyla Müslüman olsun, zekatıyla, haccıyla, hayrıyla, hasenatıyla müslüman olsun. Fakat kalbi müslüman olmadıktan sonra kalbi Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem müslüman olmadıktan sonra o kişinin namazını, orucunu, haccını, zekatını Allah'u zülcelal kesinlikle kabul etmez. Dedik ki, amel Müslüman namaz kılıyor, başka oruç tutuyor, hac yapıyor, rekat veriyor, hayır var, hasenat var. Fakat kalp hasta. Her saniyesini hayırla, hasenatla, iyilikle, güzellikle, yararlı şeyler düşünmekle geçireceğine kime ne kötülük yaparım, Selancanın kuyusunu nasıl kazarım? Selancaya nasıl bir hainlik düşünülür? Kalp, afedersiniz, aklınıza sönüyorum. Kalp adeta içi kurt dolu bir tas gibi. Bakıyorsun namaza, namaz tamam. Güzel, yani namaz var. Kılıyor mu kılıyor? Kılsın. Size tek bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Marifetname diye bir kitap var. Öyle büyük bir İslam aliminin dilinden çıkmış ki ben şahidim, Allah da şahit. Öyle bir kitap henüz yazılmış değil. Öyle bir kitap. Mevlana Bahauddin Veled Sultanul Evliya'nın bu kitabı Bizi uyaran, ikaz eden Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanmamızı sağlayan, imanımızı güçlendiren bir kitap. Orada bir fasıl var zannedersem ya 22. fasıl ya da 10. 15. fasıl. İşte o kitapta diyor ki, insanların kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği hayır hasenat, yaptığı amel... Hayır, hasenat, iyilik, namaz, oruç, hac, amel değildir. Amel, gerçekte namaz kıldığın zaman, o namazın kalbinde yaptığı tesirdir. Namaz kıldığın, kıldığın namazla kalbinden bir kötülüğü attıysan tamam, o namaz namaz. Verdiğin zekatla, Kalbinden bir çirkin düşünceyi attıysan yani bakınız Allahu u Zülcelal kafir bile olsa seninle savaşmıyorsa kötülük düşünemez. Hocam bellim var mı diyeceksiniz. Allah'ın kitabı Kur'an Kur'an'ın hiçbir sözü yoktur ki benim sözüm onun sözüyle çatışsın. Böyle karşı karşıya gelsin. Çünkü Allah ne söylüyorsa biz onu söylemeye memuruz. Hazreti İbrahim dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi bu Mekke-i Mükerreme'yi güzel bir belde yap. Bak güzel bir belde yap. Orada güzel rızıklar, güzel meyveler bitir. Sadece Müslümanlara ver diyor. Gavur acından ölsün diyor. Hazreti İbrahim öyle düşündü diye kale ve kefer Kafirlere vermeyeyim mi ey İbrahim? Bak ne kadar ince. Vemen kefera. Ha, kafire vermeyeyim mi? Yani Müslümansın diye Allah'a, Peygamber'e inanıyorsun diye sana yapayım da gavur mü mı? Ölmez. Bıraktan gavuru adam Müslümana iyi şey düşünmüyor. Müslümana iyi şey düşünmezsen kardeşim bak, seni öyle ikaz edeyim. İnsanlar İslam'ı basit zannediyor. İslam'ı hafif zannediyor. Allah'ı, Peygamber'i hafif zannediyor. Namazı, niyazı, orucu, haccı, zekatı hafif zannediyor. 50 sene sahih bir şekilde, iyi bir şekilde namaz tutsan, orucunu tutsan, zekatını versen, her sene de hacca gitsen. Haksız yere bir Müslüman hakkında kötü bir şey düşündüğün zaman bir Müslüman yaptın demiyor. Yapmamış da olabilir. Adam yapmaz. Haksız yere bir Müslüman kardeşine içinden zerre bir kim duydun mu? Haksız yere. Senin elli yıllık ibadetini batıl eder. Sen sevap kazandığını zannederken şeytanın oyuncağı olma. Evliyadan birisine gidiyorlar, soruyorlar. İmam-ı Şafii, hem Şafii mezhebinin kurucusu, hem de büyük bir velidir. Birisi diyor ki, ey imam, ben tarikata gireceğim, tasavvufla ilgileneceğim, bana ne tavsiye edersin? Diyor ki, Allah'ın kitabını biliyor musun? eh işte, e, Peygamberin sünnetini biliyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Eh işte. Fıkıh biliyor musun? Eh işte. Olmaz değil. Sen cahilsin. Cahil Müslüman şeytanın maskarasıdır. Bakın cahil Müslüman şeytanın maskarasıdır. Cahil Müslüman şeytanın maskarasıdır. Nasıl maskarasıdır? Şeytan aleyhillah ne sana burada güzel namazı kıldırır. Namazı kılarsın. Yolda yürürken camiden çıktığında kalbine kötü bir düşünce sokuverir. Sen de onu tasdik ettin. Tamam. Senin namaz gitti. Sen istediğin kadar namazdan sevap bekle. İslam böyle rastgele bir din değil. Bakın. Delilimiz var mı? Elbette ki var. Amenna ve sattakma. Biz Allah'ın kitabını tasdik ettik. Allahü u ne söyledi? Estağfirullah bakın. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ne söyledi? Namaz gizli ve açık. Gizli halde. Kimse görmüyor gizli ve açık günahlardan muhakkak kulu alıkoyar. Namaz, inne salate tenha anil tahşâi vel münker. Muhakkak ki namaz, kişiyi, kişiyi, gizli ve açık kötülükten ve günahtan alıkoyar. Namazın gayesi budur. Mellem tenhu bunu da Allah Resulü söylüyor, sallallahu aleyhi ve sellem, Kimin namazı, yani men lem tenhehu salatuhu, kimin namazı, men lem tenhehu salatuhu anil fahşai vel minker, kimin namazı onu, gizli kötülük, gizli günah, düşünce olabilir, eylem olabilir. Yani sözlü olur, yani kalbinden geçirirsin gizli günah ya da yaparsın, fark etmiyor. Yahut da açık günahtan ve kötülükten alıkoymuyorsa... ...fehüvellen yusallir. Beyhaki'de var bu hadis. Kimin namazı kötülükten, gizli yahut açık günahtan kişiyi alıkoymuyorsa... ...onun namazı hiç kılınmamış gibidir. O halde Allahu Zülcelal... ...inne salate... ...inne derken... Gerçek kılınan namaz diyor. E şimdi ayeti celileyi böyle mealleyelim. Gerçek kılınan namaz, Allah'a gerçekten kılınan namaz, tenha anil fahsha ibel miker. Gizli ve açık her türlü kötülükten ne yapar, insanı alıkoyar. Öteki türlü namaz da var, Kur'an'da var. E -ay tefsir ettik acizane bir sohbette ne söyledik? Şu Allah'ın dinini yalanlayanlara bir bak. E ra'aytel lezi yukezzibu biddin fe zalikellezi yedûl yetin yetini itip kakar ve la yehuzzu ve la miskin, miskini kendi haline bırakır, aç yatırır, dışarı atar zulmeder Allah diyor bunu feveylün lil musallin hele böyle yapıp namaz kılanların vay haline fe atıftır atıf ne demek biliyor musun tüh senin namazın bunu ben söylemiyorum zaten biz aciziz biz aciziz zeliliz, hakiriz bizim Allah söylemediği bir şeyi söyleme hakkımız yok Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya. Söylemediği bir şeyi, bir şeye Hakkımız yok Bizim azabından çekindiğimiz şey Nedir muhterem Müslümanlar Niye size hakkı söylüyoruz Kendi nefsimize de söylüyoruz Allahü Zülcelal Tevrat'ın alimlerini topladı Ne zaman Baktı ki bu alimlerde Bir sıkıntı var Tevrat'ın alimlerinde bir sıkıntı var Neden Musa aleyhissalatü vesselam Turbağan'a çıktığında alimler Harun aleyhissalatü vesselama yardım etmedi. Kavim Samiri diye bir ahmak kafirin peşine takıldı, puta taptı, alimlerin sesi çıkmadı. Kavim saptı, alimlerin sesi çıkmadı. Allahu u Zülcelal dedi ki tamam bu Tevrat'a inandığını zanneden bu kafir alimleri bir dizgine getirmek lazım. Dağ üzerlerinden kaldırdı böyle surdağını. Dedi ki bu da bırakırsam hepiniz ölü verirsiniz. öldürdü Yahudiler. Yani Cenab-ı Hak öldürdü hepsini. Tekrar merhamet etti Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bunlar böyle kolay kolay ıslah olacak. Kolay kolay utanacak, arlanacak bir kavim değil. Yahudi bunlar. Beni İsrail, Yakub'un soyu. Hz. Allah bağışladı, tekrar can verdi. Tekrar dirilti İsrail onlarına dedi ki, Alimleriniz gelsin bakalım. Hani o ben Tevrat'ı biliyorum, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı biliyorum, İncil'i biliyorum, Kur'an'ı bilmek kadar, Tevrat'ı, Cebur'u, İncil'i bilmek kadar Allah'ın hak kitabının ne söylediğini bilmek, anlamak kadar insanın sırtına yüklenmiş başka ağır bir yük yok. Onlar, onlar ya Rabbi tek sen dağı üzerimize götür, bizi bu vaziyete verme. Biz Tevrat'ın ilmine de bilgisine de meraklı değiliz, insanlara anlatmaya da meraklı değiliz deselerdi tamam. Kurtulurlar. Şimdi onları dizginledi. Onlara dedi ki ben Tevrat'ta ne söylemişsem insanlara söyleyeceksiniz. Yani Allah'ın ayetini güzemeyeceksiniz. Kendi aleyhinize dahi olsa Allah'ın ayetini Allah ne yazmış? Tevrat'ta ne söylemiş? Aynısını söyleyeceksiniz dedi. Şimdi Kur'an ne söylemişse biz size aynısını anlatmak zorundayız. Aleyhimize olsa bile yani çünkü Allah'ın kitabındaki ayeti saklamak küfürdür. Şimdi ayet söylüyor. Böyle namaz olmaz, kalbini düzelt. Böyle kulluk olmaz, Müslümanlığına çeki düzen ver. Nefsine bak. Bazıları oturur, felancası der ya şöyle böyle bir adam. Devancası şöyle böyle bir adam. Müslüman hiç kimsenin yargıcı değil. Allah'ın kitabı Ya eyyühellezine amenu Ey Allah'a ve Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gerçek inananlar. La yezurru aleykum enfüseküm Siz kendi nefsinize bakın. Sen kendini ıslah ettin mi? Düzelttin mi? Temizledin mi? Yok. Elin adamından sana ne? Ne yaparsa yapsın günahı kendine. Efendim, aleyküm enfusekum, kendi nefsinize bakın, kendi nefsinizi temizlemeye bakın. La yazurru menzelle izehtedeyküm. Sapan, siz Allah'ın yolundaysanız sapıklıkta olan, size zarar vermez. Dolayısıyla nefse eğilip, nefsi her türlü hastalıktan kötü düşünce dahi hastalıktır. Niyet düzelmeden amel düzelmez muhteşem müslüman. Allah bir kulun niyetine bakar. Niyetine bakar. Dün bir hadisi şerif okuduk veya bir iki gün evvel. Bakın hadisine söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani önce önemli olan namaz mıdır? Namazdan önce olan yapılan niyet midir? Abdest alırız ya Rabbi niyet ettim tek senin rızan için abdest almaya elimi yıkadım çektim günahtan ağzıma su verdim kötü sözden gözümü yıkadım ayağımı yıkadım şerden geri çekeyim diye efendim innemel amalu bin niyat ameller niyetlere göredir Niyet sahih değilse amel salih olmaz. Gideyim ben de camide dostlar alışverişte görsün. İşte namazımı kılayım. Şu ibadetimi yapayım. Düzelmediğin müddetçe senin namazın boş. Nasıl düşünürsen düşün. Herkes için böyle hepimiz için geçerli yani. Allah'ın kitabı şu bu ayırmaz. Kimsenin mesleğine, makamına bakmaz. Şeriatin önünde hepimiz eşitiz, efendim. O yüzden tahhir gulü dedik, ya Rabbi kalbimizi kötü düşüncelerden temizle. Allahu zul kulunun kalbine bakar. İnna Allaha la yanzuru ila ve ejsamikum. Allah sizin şekillerinize, suretlerinize bakmaz. Velakin ينظر إلى قلوبكم ve أعمالكم yani yaptığınız işe ve o işi yaparken mesela namaza namazı kılarken takındığınız niyete bakar. Yani kalbinize bakar, kalbinizdeki niyete bakar. Niyet düzelmeden, kalpten kötülük atılmadan her türlü en ufak kötü düşünce bile Müslümanın kalbinde kaldı mı lekedir. Allah ne yapar? Bazı insanlar vardı sürekli birlerine nasıl kötülük yaparım, nasıl şey yaparım diye düşünür. Gündüz akşama kadar Allah onların kalbine bakar. Cennetlikleri sayarken, Sellâ. Hayır onlar şöyle bir sıyrı dursun bakalım. Neden? Bunların kalbinin üstünde leke var. Leke. E şimdi leke var, temizlenmemiş. Karşıda cennet var, tertemiz. Birbirini seven, birbirine en ufak kötülük düşünmeyen insanların girdiği yer. Cennet. E cennete kalbi lekeli adamı alırlar mı? Almazlar. Kalbinde kötülükle ölmüşse leke kalır, lekeyi götürür ahirete. Bir bakarsın, işte attan düştü öldü yok canım sende yani ecel geldikten sonra adam hafif sendeliyor düşüp ölüyor bilemiyor o şekilde yakalandın mı Allah'a artık Allah seni kurtarsın yani kalp temizlenmeden iman salah bulmaz Müslüman da felah bulmaz kalp temiz olacak namaz Kalbin temizliği için, zekat kalpteki mal muhabbetini almak için. Allah sana zekat verdiriyor. Diyor ki, kulum öyle bir iman etsin ki malına sevgi duymasın. Malı, sev, malı sevse Allahı sevmeyebilir. Hem malı hem Allah'ı beraber sevebilir mi sevemez? Kalbinden Allah dışındaki mal sevgisini tutup atmak için sana zekat ver diyor. Birlerine iyilik yap, bir şeyler ver. Onu öğretiyor ki, malı sevmesin, beni sevsin. Sana namaz kılmayı öğretiyor, nefsine düşkün olmasın. Allah için kalkabilsin, yorulabilsin, gidebilsin, canına düşkün olmasın. Canını Allah için ileri atabilecek bir insan olsun. Namazın bir hikmeti de bu. Oruç diyor, benim için aç kalabilsin. Dünya nimetlerini bazen terk edebilsin benim rızam için. Acaba terk edebilir mi, edemez mi? Kalbinden Allah dışındaki her türlü sevgiyi ve kötülüğü sökmeden Allah sana mümin demez. Yani ben namaz kılıyorum, tam tekmil oldum. Allah diyor, ve nefsinizi temize çıkarmayın. Hele şu hatalarınızla, günahlarınızla, isyanlarınızla, gafletinizle boğuşun. Hele mücadele verin. Hele nefsinizi tebib edin. Ondan sonra kalbinizden bütün hastalıkları söküp atıncaya kadar netişle cihad edin. Ondan sonra Allah diyor tamam. Şimdi şimdi namaz kılmaya başladı diyor. E şimdi soralım. Yani önce Allah'u Zülcelal şöyle söylüyor. Yani söze bak. Era eğtellerdi yükezdi bu bildiğin. Şunlara bak, benim dinim İslamı resmen yalanlıyorlar. Fazalikelerdi <gülüyor> yedul yetim. Böyle yapanlar yetimi itip kakıyor, Yetim Allah vurmuş eline vermiş. Öyle derler. Kanayak denil mesela ana dolu lehcesinde. Ve <gülüyor> Yahuzzu yahuzu ala miskin miskine ikram etmez. Vay bunların kıldığı namaza bak. Böyle yapıp bir de namaz kılıyorlar. E Allah kabul etsin etsin. Ben de istiyorum Allah senin namazını kabul etsin. Ben de istiyorum ama Allah etmez. Etmez. Allah zulmedenlere merhamet etmesin. Ne zaman merhamet ederlerse yoksula ezilmişe garibana Allah o zaman onlara merhamet etsin. O zaman iman versin. <gülüyor> Konumuz kıyametti fakat... ...temel bir şey söyledik. Hocam... ...çok sözde ne var. Sen bize bu işin formülünü ver. Asıl... ...asıl yapmamız gereken... ...şeyi söyle. Yani dallandırıp... budaklandırıp, uzatıp uzatıp değil de... ...anlayacağımız Türkçeden olsun. Allah için... Ben aciz kardeşinizle dahil muhterem Müslümanlar. Allah bize ne zaman cennetin nasip edecek? Nasıl cenneti nasip edecek? Evet ben cennete gitmek istiyorum. Vallahi ben Allahu Zülcelal'in vecihi celalini, zatı celalini seyretmek istiyorum. Vallahi ben Hz. İbrahim'in sofrasına oturmak istiyorum cennette. Vallahi ben Muhammed'e komşu olmak istiyorum. İstiyorum ya, Allah bizi bu nefisten kurtarsın, bu şeytandan kurtarsın. Gayesi amacı ne? Sana sürekli kötü şey düşündürüp, kalbini bozup, amelini heba etmek. Kötü şey yaptırıp, kıldığın namazı boşa çıkartmak. O halde nasıl olmalıyız ki Allah'ın cennetine ulaşalım? Allah'ın cemaline ulaşalım. İki tane kalp var Müslümanlar. Birisi kalbi riy. Allahu Zülcelal okuyoruz. Belki ezberlemişsinizdir sürekli okuduğumuzdan Bakara suresinin 6 7 8 9. Eminen nas men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir. İnsanlardan bazıları var. Müslümanların içine girip biz de Allah'a ve peygambere inandık derler. Yuhadirun <yukhâdîûne> Allah ve'l-lezina <âmenî> Onlar zannediyorlar ki biz Allah'ı ve Muhammed'i, Muhammed, Muhammed Mustafa'ya iman edenleri kandırırız. Hayır, kendilerini kandırırız. Hiçbir bir insan Allah'ı, Resulü ve Muhammed Mustafa'ya iman eden Müslümanı kandıramaz. Nedir bunların özelliği? Fi <fî> kulubihim merazun kalplerinde, akıllarında hastalık vardır. Yani akılları kötü, yararsız, zararlı, şerli, pis düşüncelerle doludur diyor. Kıyamet gününde, kıyamet gününde kurtulanlar kimdir? يَوْمَ لَا يَنْتَعُ <بَنُون> Kıyamet günü geldiği zaman, hisap terazi, mizan kurulduğu zaman, hiç kimse kimseye bakmaz vallahi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya dönüp şöyle diyor Muhtemiz Müslümanlar ey Fatıma evladım yavrum Allah'tan kork Allah'ın emrini tut sakın namazını terk etme sakın Müslümanlara kim gitme sakın orucunu tut sakın zekatını ver hayrını yap Allah'a asi olursan... ...seni ben bile azaptan kurtaramam diyor. Allah'ın Resulü... ...kendi yavrusuna, kendi evladına... ...o ay parçası... ...Hazreti Fatıma'ya... ...Hazreti Hasanla, Hazreti Hüseyin Efendimizin... ...annesine... ...o iki nurun... ...anasına dahi garanti veremiyor. Ben peygamberim... ...sen de benim kızımsın... ...rahat rahat cennete girersin diye ona bile garanti vermiyor peygamber. Vallahi ey Fatıma Allah'a asi olursan namazını terk edersen dininin emrini alaya alırsan Allah'ı kitabı peygamberi geri bırakıp dünyaya taparsan seni Allah'ın azabından ben bile kurtaramam. Hani bize garanti ya Resulallah? O halde mantıklı, manalı, anlamlı yaptığını bilen, şuurlu bir imanın sahibi olalım. Yevme la yenfeu O gün mal da fayda vermez. Oğullar da fayda vermez. Eskiden Araplar otururdu, benim şu kadar devem var, bu kadar malikanem var, bu kadar köşküm var, sarayım var, bu kadar da oğlum var der, birbirlerine caka satarlardı. Bazıları da mezarlıktaki ölüsünü bile sayardı. Bak gene bizim kabile sizin kabileden çok diye. İşte yobazlık, işte cehalet. Efendim, Allah-u dedi ki, Mal da fayda vermez, Evlat da fayda vermez. İlla men etellahe bi kalbin selim. Bir kişi kurtulur. Allah'ın huzuruna, Kalbini bütün kötü düşünceden, bütün günah düşünceden arındırarak gelen, temiz kalb ile Allah'ın huzuruna çıkan kimse kurtulur. İşte formül bu, işte gaye bu. Rabbi Rahim-i Zülcelal halimize acısın, bizi kötülükten kurtarsın, kötü düşünmekten bizleri uzak tutsun, nefsin ve şeytanın vesvesesinin eline bırakmasın. Allah Resulü, Ya Rabbi, beni nefsimle baş başa bırakma. Hz. Yusuf aleyhissalatü vesselam, Ve ma uberrihu nefsi, ben bu kötü, arsız, pis, ahlaksız nefsi bir türlü terbiye edemiyorum. Ya Rabbi, sen bana acı da yardım et. Sana kul olayım. Allah'ım nefsimize karşı, şeytana karşı bize yardım et. Küfre ve kafirlere karşı bize yardım et. Yardım et çukurundan kurtar bizi ya Rabbi. Yardım et nifakın bataklığından kurtar bizi ya Rabbi. Elimizden tut fıskın pençesinden çekip al bizi ya Rabbi. Cehaletten yorulduk, yol bilmez koyun gibi olduk. Ya Rabbi cehaletin kucağından kurtar bizi ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nı sallallahu aleyhi ve sellem canı gönülden seven, kulluğunu yalnız Allah için yapan, kalbini kötü düşüncelerden uzak tutan kullarından eyle. Dualarımızı kabul ve karim eyle. Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine, Tevhid'in peygamberi İbrahim yüzü suyu hürmetine, Sabrın Güneşi Eyüp yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Sokaklarda, evlerde, sağda solda sahipsiz, yoksul, Fakir, zelil insanlar yüzü suyu hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizim yüzümüze bakmıyorsan, Şehitlerimiz yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, bizim yüzümüze bakmıyorsan, Kerbela'da katledilmiş Hüseyin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, bizim yüzümüze bakmıyorsan, Aşına zehir katılmış Hasan, Rahmetullahi Teala aleyh aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine bizi bağışla ya Rabbi. Muhacir ve ensar gibi birbirini seven kardeş ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.